Sallu ala Resuluna Muhammed. Sallu ala tabib kulubuna Muhammed. Allah'a sallallahu ala. Sallu ala şefiii zhunubuna, kurve teayinuna, ve teacirusuna Muhammed. Allah'a sallallahu ala. Sahih-i ve sellem. Euzubillah istemi ala alimim minas şeytani r-rajim r-rabbi. Euzubike minemezatil şeyatin. Ve euzubike rabbi en yehzzurun. Bismillahirrahmanirrahim. Anca dimniy an rasulullah sallallahu ve sellem sonra rasulullah nabi allah Teala ve Tegediniz Hazretleri meclisimizi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyetinin teşrif buyurduğu meclislere ilhak eylesin. Hadis-i ile bizleri amel etmeye muvaffak eylesin. Amin. Cümlemizi niyetlerimizi halis, amellerimizi salih eylesin. Amin. allah Teala bu fitne-fesat içerisinde ayete-hadise kimsenin değer vermediği zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerine değer vererek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 Rabberatt kema kuntet turaddidu fi dunya. Ali Şerif'te yüce sahibi Kur'an, Kur'an sahibi olan, hafız olan, alim olanlara ne denecek? Oku bir ayet, yüksel bir derece. Rabberatt kema kuntet turaddidu fi dunya. Dünyada tane tane güzel güzel okuyordun ya öyle oku. Telaşa kapılma. Ahiret Kur'an'ın hüküm süreceği yerdir. Dünyada bütün batıllar konuşuyor. Ma ahirette Kur'an konuşacak, hakem Kur'an, kitap Kur'an, hepimizin mahkeme kubrada kararı Kur'an'a göre verilecek. Biz şimdiden o Kur'an'a sahip olalım? Ya ahiret hesabımız kolay olsun. Oku, fiin daha tekrar oluyor. Son derece Cennette 6600 alt küsur derece var. Hadis dereceli cennet ve de, hadis Kur'an, Kur'an ayetleri kadar dereceler var. Son derece neye göre belirlenecek? Son okuduğun ayete göre belirlenecek. Kaç ayet okuyorsan o kadar. Onun için sizin gibi bu ilim meclislerine, sohbetlere iştirak edenlerin dinledikleri ayetler hep mil olacak. <f> Men <hum> istema ayeti min kitabillah kana dlu nurun dereceden yevmül kıyameti. Hadisçinin bir ayet dinleyen, bir hadis dinleyen o dinlediği ayet hadis çünkü hadisler de vahidir. Hepsi nur olacak, kıyamet günü derece olacak. Mizanlık olacak, kabirde nur, mezarına aydınlatılacak. E bunlar e tabii onun için geliyorsunuz inşallah. Bundan sonra da Allah devam sebat istikamet nasip etsin. Kaymaktan, caymaktan, şüphelere ve şösellere kapılmaktan muhafaza etsin. Amin. E tabii ki her sohbet meclisi de ilim meclisi olmayabilir.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 Efendim boş ol veya 3 kere peş peşe boş ol dersen bir mecliste bir kere de üstü bir nefeste neyse bir yerde 3 kere boş ol veya 3'ten 9'a boş ol dersen kaç talak gider he? de he hepsinden gider. Muammer'e göre de gider, Ham şafiye göre gider, hepsi 4 mezhebe göre gider. Ne indi çeyim ne diyor.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 Mehmet Emin Eroğlu Efendi buraya geldik 90 yaşında tanıdınız Türkiye'deki fıkıh otoriterlerindendir. Onun kitabı var Arapça. El Adamın beynini patlatacak kuvvetli delil adında yani bu eser. Üç kere talak konuşulursa üç kere boş ollafu kaç sayılır? 3 sayılır. Asla bir sayılmaz. Eşimle adam kardeğine diyor, "E bana göre, e ne olacak şimdi sana göre?"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 İmam Hazram şöyle dedi, İmam Ebu Yusuf böyle dedi, İmam Muhammed böyle dedi, İmam Cüferi şöyle dedi. Bunlar arasında hangi görüşü tercih edelim? Dört görüş var hanefi mezhebinde bir konuda. Bunu tercih etmek için de ne olman lazım? İmamı tahavi olman lazım, tahāvi olman lazım. Halebi bile yetişmiyor o işe. Yani koca eser sahipleri bile tercih edecek durumda değiller. Bugün sen ben asla tercih sebebi. Değilir. Orada demişler ki müfti budur, fetva buna göre verilir. Mesela. E şimdi sen kim oluyorsun, nereden çıkıyorsun? Bana göre şöyle şuna göre böyle mi? E bunlar da şimdi sohbet yapıyorlar. Millete diyor biz tefsir dersine katılıyoruz. E tefsir dersine katılıyorsun ama tefsir dersinde zehirleniyorsun. Zehirleniyorsun şimdi ben. Ne yapayım? Evet. Yani ne demek istedim? Demek istedim ki her yerde sohbet var derler ama her sohbetin içeriği bir olmaz. O sohbette ne anlatılıyor bakılır. O sohbette Allah'tan, Resulünden müfessirlerden, ulemadan, müçtehitlerden, meşayihten nakiller yapılıyorsa ilmi bir diğeri vardır. Yok o sohbette indiği görüşler bence, sence şeklinde beyanlarda bulunuyorsa onun ilmi bir kıymeti harbiyesi Olmaz. Aksine zararı da ola bilir. Onun için inşallah doğru adrestesiniz. Allah Teala istikametten ayırmasın. Biz Efendi Hazretlerimizden ne okuduksa onu size anlatıyoruz. Ondan duyduklarımızı size duyuruyoruz. Hiçbir yorum katmıyoruz. Bugüne kadar duydunuz mu ki bence diye bir şey benden? Ya duymadınız. ha Böyle duyduğunuz yerlere dikkat edin. Asla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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından medhu sena olmuş. Ebu Hanife, Sira'cı ümmet, ümmetimin, kandili ümmetimin nuru Ebu Hanife içinde bir zat gelecek buyurulmuş. Hakkında bu kadar rivayetler var. Sahih hadislerde de buna deliller var. levkânel el ima'ya ündet-i rüyâle ne âlâ rüccâhl Selman-ı Farisi'nin dizine vurmuş. Ne buyurmuş? İman Süreyya yıldızına çıksa,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 İticak dinen sünnete uyuyor mu? Bunun için de ne lazım? Sende de biraz sermaye lazım. Sende ilim yoksa o adam Ehl-i Sünnet adına ne derse sende ne yaparsın? Yutarsın. Bak örnek veriyorum. Adam sohbet'e gitmiş. Bir sohbete. Geldi. Ne yaptın sohbete gittim. Kimin? falan Hoca'nın. Ne anlattı? Tolat Suresi'nden anlattı. Ne anlattı dedim? Geçiyorum şimdi. Dedi ki, ne dedi? Üç kere boş olacağım, bir sayılır dedi. Peki dedim bunu kime göre dedi? Ehli sünnetin görüşü budur dedi dedi. Halbuki ehli sünnetin cumhuruna göre bu üst talak hepsi gider ve zinaya düşer. Böyle hayati bir meselede adamın çocuğu veledi zina olacak da olsa yani nikahı da gitmiş her ilişkisi zina olacak bir durumda Adama bu üçü de gider demiyor. Binlerce insana diyor ki görüş budur doğru görüş diye. E şimdi bu eli sünnete diye gitmiş. Dinlemiş, almış yanlış fetvayı. Onun için sizi uyarıyorum. Uyandırıyorum. Gidersiniz bir yere kapılırsınız. Ehli sünnet zannedersiniz. Helak olursunuz. Uçuruma götürürler sizi. Allah Yanlış fetva verirler.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 Bu sorularda aydınlanmak isteyenler oluyor. Buraya kağıtlar gönderiyor. Ben burada bir saat bir buçuk saat vaazdan sonra sorulara cevap versem iki saat buradan çıkamayız. Yarım yamalak da cevap vermek istemiyorum. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet veriyor. Çünkü iyi anlatmak lazım. Ehli sünnet üzere, ittifak üzere devam edilecek. Bir ihtilaf yoktur inşallah. Sizler de insanlara duyurun. En kolay şey aç, bir mesaj çek, telefona aç. Şu frekansı 88 nokta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 İnşallah. Şimdi biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu gece bize buyuracaklarını söyleyeyim. duyuralım. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kıyamet yaklaştığında olacaklardan bahsederken Sa'di bin Ebi Vakkas hadisinde İmam Ahmet rivayet ediyor. La tequr ussâ. Kıyamet kokmayacak. Hatta ayrulacak ama bir takım insanlar türecek meydana çıkacak. Ya kulu ne bir elcini etim, kemale kulu ya. Sınırlar diyor dilleriyle yediği gibi nasıl işte develer sınırlar gemi getirirler ancak yerler onlardan dilleriyle yiyecekler, dilleriyle yiyecekler. Herkes dilini yiyor, burnuyla yiyen yok tabi bunun manasını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 Halbuki o ettiği adamı da zerre kadar sevmiyor. Ama o adamı yücelterekten geçiniyor. Bir yerlere geliyor. Makamı yükseliyor. Rütbe alıyor. Aslında da kalbinde bir muhabbet taşımıyor. Bunu milletten para kazanmaya, işte geçinmeye vesile ediliyor. İnsanları met edecekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi bu Rus'ta buyurmuştur اِذَا رَائِتُمُ الْمَدَّاحِينِ <gülüyor> e, aşırı meteden sizde olmayan vasıflarla sizi yüceltmeye kalkanları görürseniz suratlarına toprak saçın yani suratına toprak atın ne demek konuşma yalan konuşma sen beni burada met ediyorsun ben senin met ettiğin gibi bir adam değilim suratına toprak saçarak ona ne yap sustur prim verme ama şimdi adam ne yapıyor? Eştevenin ne kadar methederse o kadar para veriyor. Ne kadar millete tanıtırsa o kadar para veriyor. Bu hadiset muhalif bir amel oluyor. Tabi bazı de insanlar methedilebilir. Salahıyla, takvasıyla, hafızlığıyla, hocalığıyla, iyiliğiyle, cömertliğiyle. Bunlar da çok da kötü şeyler değildir. Ancak gösteriş tehlikesi girerse metheden de methettiği adamın iyiliğine inanmadan münafıklık olarak methederse bu kıyamet alametleri çıkmıştır. Ama bir hadis <Gülüyor> fi <şerif> kalbi. De... <Gülüyor> mümin yüzüne methedilirse kalbinde iman büyür diyor. Bu da ayrı bir hadis. Hadis-i şerif iki türlüdür. Eğer methedildiğini duyduğun zaman kibirleniyorsan gururlanıyorsan, havalanıyorsan o adamın suratına toprak aç ne demek sustur kardeşim sus beni ben etme beni hep dinden çıkaracaksın beni ya ben kendimi evliya zaneteceğim şimdi Ha onu ettirme ama bakıyorsun adam seni ediyor yani diyor ki para adam bir gece teheccüd kaçırmaz falan ya sen de o zaman ne diyorsun Allah Allah adam beni teheccüd kılıyor zannediyor ben sabahıda yatıyorum ayıptır günahtır bari bu gece teheccüde kalkayım ha, İmam ı kadınlar konuşurken demişler ya 40 senedir Yatsın abdest ile sabah akılar. Azam da arada gece biraz uyuyormuş. Onu da duyunca demiş ki kadınlar beni ne zannediyor? Halbuki az uyuyordu. Ama ondan sonra hiç uyumamış değil mi? Niye o kadınları yalancı? Çıkar diye. Şimdi kimine met ediyorsun Yarıyor. E kimine zarar veriyor. Onun için bunları dengelemek de zor iş ama kıyamete yakın hakikaten övmeler, metiyeler büyük prim kazandıran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 daha hürriyet vardı diyebilirsiniz. Tabi bunun örnekleri çoktur. Efendim pa <gülüyor> patlıcanı yemiş karnını ağrıtmış. Karnını pa patlıcan ağrıtmadı. Allah ağrıttı. Celle Celaluhu patlıcan sebep olabilir. <gülüyor> ya dedi bu nasıl bir patlıcan ne biçim bir, bir sebze ya? Mahvetti beni. O da başlıyor tabi iki saat patlıcanın zemme hakkında söyler. E bir kaç zaman sonra Patlıcan yaramış buna sevmiş ne güzel oldu bu patlıcan ne yararlı bir şey falan Başladı medetmeye şimdi Allah Allah E dedi kaç gün evvel zemm şimdi niye medet ediyoruz dedi E ben dedi patlıcanın dalkavuğu değilim padişahım sizin dalkavuğunuzu dedi yani. Siz ne derseniz O olur Ha demek ki hakkın dalkavuğu olmak lazım Şahsın dalkavuğu değil Eğer şahısların dalkavuğu olursan İyiliğini demet edersin. Kötülüğü de met edersin sevabını da met edersin günahını da met edersin Salih amelinde beğenirsin, fasit amelinde beğenirsin. Sen bozulursun çizgiden çıkar gidersin. Ama eğer hakkın dalgalı olursan, o hakla beraber eğilirsin, hakla beraber kalkarsın. Ananın babanın aleyhine de olsa haktan ayrılmazsın. Evet, Allah Teala bizi hakkı sevenlerden, haklıları sevenlerden. Hakkı izleyenlerden, hakka itibadenlerden ayırmasın. Amin. Dünya ahirette sevdiklerini sevdirsin, yerdiklerini yerdirsin allah Teala. Amin. Amin. İbn-i Ömer'den radıyallahu teala anhumâ taberani ve atifü bu hadis-i şerif la tequmusâ hattâ kıyamet kopmadan hayvanlar gibi insanlar da yollarda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 Sekizinci, onaltınaymış. Bu adam, bir papaz sevgililer günü diye bir gün çıkartmış. Şimdi bizim Müslümanlarda efendim birbirine hediye almaya başlamış. Allah Allah. Şimdi bu papazın çıkarttığı gün aynı yılbaşı gibi bir sapık gündür. Analar günü de böyledir, babalar günü de böyledir. Hiç İslam'da şunların günü diye bir gün olabilir mi?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 Oğlum sevenler gün olsun da yarın olsun bu ya Bu yarın olsun Bu hindiysen yılbaşı gecesi yeme Bu hindiyi iki gün sonra ye. Bu naneyi ne yiyorsun ya Aa. Bak ayarımız kaçar Kendimizi bir daha toparlayamayız bak Kültür yavaş yavaş kaydı gitti Zemin kayıyor altımızdan Böyle halice doğru kayıyoruz buradan böyle Tamam mı Papazlar cirit atıyor memlekette ya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 bunu efendim papaz mı çıkartmış hahan mı çıkartmış beni alakadar etmez ben işin güzel tarafına bakarım İslam'da böyle bir zihniyet yoktur çünkü o güzel tarafın arkasını kazıdığın zaman altında gavurluk yatıyor altında gavurluk yatıyor seni sonra sonra yavaş yavaş hep kendinden çıkaracak ama e, dine sahip çıkalım o zaman tamam dine sahip çıkalım diyor ama diyor işte bu tarikatlar tasavvuflar Bekçeler, bilmem neler bunlar bunlar olmaması lazım diyor e bunlar olmaması lazım dediğin zaman ne kaldı elinde? ne kaldı elinde? tasavvuf büyükleri olmasa o alimler o veliler olmasa kurtuluş savaşı bile olur muydu? olmazdı sen kurtuluş savaşını yaptıysan bu vatanı elhamdülillah kurtardıysak yine alimlerin velilerin değil mi? Üsküdar'daki özbek tekkesinin hakkını mı yiyeceksin?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 Doğru adreslere yönlendirsin de inşallah yeniden İslam'ın, Müslüman'ın kıymetini bilsinler. Çelişkideler. Allah bu çelişkiden kurtarsın. Çözemiyorlar işi. Evet. Hadis-i şerifler hepsi birer birer önümüze böyle efendim halimizi hali pürmelalimizi rezil durumumuzu ortaya çıkarıyor. Değil mi? Kıyametten önceki olacakları nasıl yaşıyoruz? Her hadiste böyle tam duyurulduğu gibi başımıza geldiği gibi görüyoruz. Yine Deylemi'nin irat ettiği Hüseyfal Adı'ya ne hadis? La tebun kıyamet kopmayacak. Hatta yu'izzellahu fihi selasa Allah üç şeyi aziz kılmadıkça, çok değerli kılmadıkça, o şeyler bulunmadıkça, çok zor bulundukça efendim, değerlendikçe çünkü değerli şeyler Zor bulunur. Bugün şey kıyametten evvel anka kuşu gibi kibrit-i gibi nadirattan olacak. Bir hemenin helal helal para kıyamete yakın helal para bundan ara Çünkü herkesin muamelesine illaki ne karışacak? Faiz karışacak, rişvet karışacak, yalan karışacak, yalan yere yemin karışacak, aldatma karışacak, hıyanet karışacak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 ya Allah aziz kındı Allah Teala bize helal rızıklar versin Amin. Allah haramdan şüphelerden muhafaza etsin Amin. Allah zengin Allah'ımız Cennet Celaluhu Rızık kapıları Allah'ımızın elinde Cennet Celaluhu Göklerin gelen anahtarları Allah'a aittir Ya Rabbi gazinelerinden aç bize Ya Rabbi helaldan aç bize Ya Rabbi haram kapıları kapat bize Şüpheleri de kapat bize Ya Rabbi biz kanaat edeceğiz Sen bize helal ver Ya Rabbi Amin. Haram çok da olsa verme bize Helal az da olsa ver bize ya Rabbi. Bize kanaat ver bize Verdiğine razı olmayı nasip et bize ya Amin ya. Bu helal işte o helal parayla Geçinenlerin duaları da Yüzde yüz Müstecaat olur Onun için dua ettim anında ne oluyor Kabul oluyor Yağmur yağsın dedi mi Yağdırıyor Allah Bela kalsın dedi mi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 Çocuğum bana karşı geldi, şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Yalvarıyor. Yalvarıyor. Ama ve ne haram, ve haram, ve haram, ve gudiyebil haram, fe enna üstecavri dalik. Yediği haram, içtiği haram, üzerinde giydiği elbisenin kumaşına kadar haram. Nasıl kabul olsun böyle bir adam diyor Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine de efendi baba derdi ki, kardesellâh sallallahu aleyhi ve Enna daim için çok uzak ihtimale var yine bir kabulümidi vardır <gülüyor> kurban oldum nasıl anlardı o hadisi o o anlarda oldu Enna çok uzak ama yani bir ihtimal yine var hani Müslümanı Allah Teala yine e, inşallah haramlardan kurtarır duasını kabul eder ama e dua sema göğün anahtarı nedir duadır ama anahtarın dişleri olmadan açmaz. Gök kapılarının, dua kapı kapılarının kabul anahtarı, duanın dişleri eklül halal zulm akal yediğin helal olacak, konuştuğun da doğru olacak. Yalan konuşanın da duası kabul olmaz, haram yenen de duası kabul olmaz. Heyuma, heyuma lehmin nebetemin şüpheti ve nara labi haramdan beslenen etin yakışacağı yer cennet değil cehennemdir. Çünkü o et haramdan beslenmiştir. O cennete yakışmaz. Cennet temizdir. Temizlerin yeridir. Et tayyibat littayyibin <tessizlik> temizler temizlere el-ghabizat <tessizlik> l pisler pislere buyuruyor Allah. Celle şanuhu. Allah bizi temiz yedirsin. Temiz içirsin. Ya yorrusul Ey peygamberlerim temiz rızıklardan, helal rızıklardan yiyin salih amel işleyin. Temiz yemezseniz salih amel çıkmaz sizden. Salih amel istiyorsanız bu gıdaya yediğinize dikkat edin. Kulun payı bâtıl rızıknakım. Helal ve lezzetli rızıklardan yiyin ve şükürülillah. Ondan sonra Allah'a şükredin. Ya bu helal yemek işin başı. Allah Teala hangi işlerde haram var, hangi işlerde şube var, Allah bizi onlardan tevhid etsin, uzak kılsın. Amin. Allah fırsatlar yaratsın Allah. Helal imkanlar yaratsın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 Halal bir hem, para aziz olacak. Çok değerli olacak. Ne kadar zor değil şimdi bu zamanda? Ya. Adam zengin adam. Kaç tane fabrikası var. Geldiler. Efendi Hazretleri ne var? Biz sizin kursanınıza yardım etmek istiyoruz. Talebelere yardım etmek istiyoruz. Efendi Hazretleri ne dedi onlara? Sizin kazancınızda banka işleri, faiz işleri var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 kazanın da nereden kazanırsanız kazanın helal haramler Allah'ım senin kulun yer Allah'ım <gülüyor> en meşhur hocalardan biri kürsüden ne dedi ya dedi bankada biriken faizleriniz yok mu getirin onları talebelere vereceğim dedi ya getirin dedi <gülüyor> bu da meşhur dedi. yani siz yemezsiniz haram diyor getirin onları talebelere vereceğim dedi ya e talebelere verilir mi ya pisler pislere temizler temizlere ya helaya versen olmaz faiz parasını da hocaya mı yedireceksin ya Durun bu. Dur. Helaldan kazanacağım. Ve ilmen müstefaden istifade edilen ilim çok aziz olacak. Şimdi ilim var mı? Var. Hele bir de internet çıktı. Üf! dünya bir basıyor. Bütün Buhari indirdim diyor. İndir. Müslimi de indirdim diyor. Kütübü, sitteyi indir. Tisay'ı da indir. Fıkıhları da indir. Hoca senin kaç kitabın var? 30 bin ciddi.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 yani hakikaten araştırmacı bir adam olsa Türkçe kitaplardan bile epey bir malumat sahibi olabilir hatta hocaları bile susturabilir ha. Çünkü neden hocanın her dakika kitap kafasında değil o bir meseleyi kavrar mesela bir şey sorar. nerede e, de bu kadar tercüme var. Çoğuna da güvenilmez anti parantez. Tercüme yanlışları var. Tabii Ömer Nasuh Efendi gibi vesaire Efendi babamızın tasvip ettiği marka olmuş. Fetvası ile güvenilen adamların eserlerini okunur. E şimdi... İlim çok. Aç. Hepinizde kütüphane var. Hepinizde böyle kitaplar alıyorsunuz. Değil mi? Şeyinizde, e, raflarınızda epey bir kitabınız da vardır yani. Ama ne kadarından istifade ettiniz? Kaç ayetle amel ettiniz? Ya onun için ahir zamanda istifade edilen ilim az olacak. Şimdi adam gelmiş geçen gün diyor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 belli olur şu sayfayı oku diyeceksin adama öyle mi ya, ilim çok olabilir e, 4 yaşta çocuk hafız oluyor 6 yaşta çocuk oluyor birkaç ayda da hafız olabilir ya bunlar kolay şeyler efendim Arapçaya vakıf olur ilme vakıf olur gider dünya bir taraftan okur ya, bunca ilim elhamdülillah sebepleri Allah artırsın ama faydalanılan ilim az. Muhammed Mustafa neden sallallahu aleyhi ve sellem Van yavuz beki min fayda vermeyen ilimden sana sığınırım ve min nefsin la teşba doymayan nefisten sana sığınırım ve min cehmete la tedma yaşarmayan gözden sana ve min cenan illah xar korkmayan takvasız kalpten sana sığınırım ve min dua illah isma kabul görmeyen duadan sana onun için ilimden de sığınılır mı? Sığınılır. Faydasız ilimden Allah korusun muhafaza etse. Ha Onun için sahabe-i kiram beş tane ayet ezberliyor. Kaç gün geçmiş? Allah Allah. Koca sahabe ya. Sahabe-i kiramda hafızların sayısı o kadar çok değildi. Sah de hafız sayısı çok azdı. İşte sayılıyor. Übey-i ibn Kâb İbni Kâb-i dört tane, beş tane, on tane ha. Hazreti Osman başta evvel sıttık gibi. E, neden? Neden? amel etmeden ayeti ezberlemiyordu. Bekara suresini 8 senede geçti Hazreti Ömer. E 2,5 cüz bin tane hüküm var, bin tane haber var, bin tane emir var, bin tane nehi var. 4000 mesele var Bekara suresinde. 8 senede geçti. E bu da diyor ki ben bir gün hafız oldum. E oldun da ne oldun yani şimdi? E bir amel etmedikten sonra, Kur'an'dan istifade etmedikten sonra Kur'an ne olur? Aleyhine delil olur. Nehine olmaz. Allah Kur'an'ı bize lehimizde şefaat çeylesin. Öğrendiklerimizi, okuduklarımızı lehimizde şefaat çeylesin. İlmimizi artırsın, hidayetimizi de artırsın. Amin. Ben ilmen ve lem huden lem min Allah illa buda. İlmi artıp takvası hidayeti artmayanın Allah'tan ancak uzaklığı artmış olur buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah yakınlığımızı artırsın. Amin. Yoksa yani İlim esbabı tuğuyandandır. Bu de, ilim adamı azdıracak sebeplerden biridir. Çünkü neden? Gurur gelir, kibir gelir, kendi beğenir, amel etmez. Allah muhafaza helak olur. Faydalanılan ilim ahir zamanda aziz olacak, bulunmayacak. Ve ehan fillahi azze ve şuna bak. Allah için sevdiğin kardeş de yani hiç bulunmayacak kadar değerli olacak Allah yolunda kardeş biz, biz ne yolunda kardeşiz şimdi Allah yolunda kardeşiz ama işte başımıza bir şey geldi mi kardeşliklerin hepsi bir dağıta yani bu Allah yolunda kardeşlikler de kötü günlerde ne oluyor belli oluyor mahşerde anan baban kaçarken ahiret kardeşin ne yapacak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 Keremlidir, cümhettir, iyidir. Ne var Allah? يَسْجَحِيَنْ وَاَذِ kıyameti, الْقِيَابَةِ ihvadi. Kuluna kıyamet gününde kardeşleri arasında azap etmekten utanır, onu da cennete yollar diyor. Yani ne demek? Şimdi siz beni nasıl biliyorsunuz? İyi biliyorsunuz. Ha Allah beni nasıl biliyor? Ben de bilmiyorum. Ha şimdi yarın ahirette çıkarsak iyiliğimiz, kötülüğümüz tartılır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 bu kadar din kardeşi, İslam kardeşini buna karşı vay anasını herif sahtekar çıktı bozuk çıktı biz bunu iyi biliyorduk derler diye Allah utanır da diyor onu da cennete yollar diyor he tabi bu tescilli sahtekarlar hakkında geçerli değil ama tescilli sahtekar adam şimdi adama hoca dediler bir adam hoca mıdır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 adamın, birkaç kişinin bir adamı iyi bilmesi, o da burada muteber değildir. Ehli sünnet ve cemaatin efendim iyi bilmesi Allah indinde muteberdir. Çünkü bu adamı nasıl bilirsin? İyi bilirim. Peki seni nasıl bilirler? Ya senin nasıl bilindiğin muteberdir. Sen zaten Allah indinde kötüyse senin iyi bildiğin de kötüdür. Dolayısıyla Allah Teala'nın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 ama adam Allah için sevdi mi böyle bir sarılıyor ciğerini süküyor. Müslüman böyle sevecek, böyle sarılacak, böyle musafat edecek. Elini tuttuğu zaman ucundan değil böyle iki böyle. Bu muhabbet damarlardan sevgi kaynayacak ya. Sevgi buradan geçer. Kalpten kalbe yol gider. Ya. Elden ele muhabbet geçer, sevgi geçer. Ama senin musafan bile gevşek. Saflardaki bile duruşun bile ne? Gevşek. Yanında adam istemiyorsun, esneme payı istiyorsun, sağında solunda boşluk olsun diye sen. Sen Müslüman'ı ne kadar seviyorsun sen? Birbirine nasıl bakıyorsun sen? Cemaat birbirine nasıl bakıyorsun sen? Allah seni seveceksin. Nerede? Allah. Ahmet etsin. Hulusi Efendi gibi adam var. Adam diyordu ki ya ben diyordu, beni de çok evlatlık etmişti o. İlk saçımı usturaya vurdu benim 7 yaşımdan beri zaten saç bitmiyor ondan sonra. Dedi ki ya diyor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 kürsüden anlattı bunu. Ahmet gördü dedi. Kurt Efendi nereye gittiğini. Ha bunun buraya doğru mudur? Doğrudur. Neden? Hadis var hakkında. Ne diyor? Direkt sahabeyi bırak. nebiler eşkeder annak keramet diyor İsmet baba. Peygamberler bile kıskanır diyor Allah için kardeş olanlara <Gülüyor> Peygamberler. Hadis sahihdir. Ahmed İbni Hanbel ravilerindendir. Ev ee, Rabıta kitabında da var. İnne Allah'ın öyle dostları kulları var. İnnehum alâ Onlar nurdan minberler üzerine kurulacaklar. Ve en-yücûhûl min Yüzleri nur parlayacak. Mahşer'de ya bu peygamber de değiller, şehit de değiller. Ama peygamberler de kıskanacak, şehitler de imrenecek diyor.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 İddialı bir yok, bir şeyimiz yok. Ama bize de nasip olabilir mi? Olabilir. Kadroda boşluk var mı? Var. Sıfatını uydur. Bu müjdeye kazan. El-mutehabbune biravhille azze ve min gayden valiyete atoneha ve la arhamiyete vasalune biha Onlar diyor, alışveriş gibi bir menfaat ilişkisi olmaksızın akraba ilişkisi gibi, teyzem'in oğlu, amcamın kızı gibi görüşme, ziyaretleşme olmaksızın sırf Kur'an yolunda Allah için birbirini sevenler. Ve Hulusi Efendi buna girmez mi şimdi? Girdi! Merhaba ya Nurayni, merhaba. Merhaba Ceddel Hüseyin, merhaba. Ya Habibi, ya Muhammed, merhaba. يا إمام القبلتين مرحبا